Ağuzzu bilya him neşetanır ve nestaynuhu ve nestafiru ve nağuzzu bilya ve msiyata malına. Men yehtehillahu falamuzillah ve men yudul falahadiyle. Ve eşhedu ılla ilahi llaahu wahtahu la shirikale ve eşhedu ına muhammedin abduhu ve rasulhu. İmabat. Fına istaqal hadis kitabullah ve xaira al hadi hadu muhammedin sallallahu sallam. وَشَرَّ الْاُمُّرِ مُتَّسَاتُهَا وَكُلَّ مُتَّسَتٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَهُ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِى النَّارِ Zebercet Şerhin'de İlim Kitabı'nda Bilmeyenin Mazur Oluşu başlığındayız. 88. Hadis Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında namaz kılarken ayakkabılarını çıkardı ve sol tarafına koydu. Cemaat bunu görünce onlar da ayakkabılarını çıkardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz bitirince sizi ayakkabılarınızı çıkarmaya yeten sebep nedir buyurdu. Dediler ki senin ayakkabılarını çıkardığını gördük biz de ayakkabılarımızı çıkardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki muhakkak Cibril aleyhisselam bana geldi ve ayakkabılarımda pislik veya eza dedi, olduğunu söyledi. Sonra buyurdu ki biriniz mescide geldiğinde baksın eğer ayakkabılarında pislik veya eza olduğunu görürse onu silsin ve ayakkabılarıyla namaz kılsın. Bunu Ebu Davud, Ahmet bin Hanber, Tayalisi, İbni İbban, Zeyne, Hakim, Ebu Yala, İbni Sad, İbni Münzir, El-Evsad'da, Beyhaki, Sünen'in rivayet etmişlerdir. Hadis Müslim'in şartına göredir. Şeyh Mukbî bin Hadi, Cami-i Said'de tarihci etmiştir. Evet, bu hadiste bilmeyenin mazur oluşu başlığıyla alakalı olan kısım, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakkabısında, e, pislik olduğunu, yani bir necaset olduğunu bilmeden namaza başlamış olmasına rağmen e, namaz esnasında Cibril Aleyhisselam bunu bildirmiş. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam'ın namazını bozmamış, cemaat eden namazlarını e, bozdurmamış. E, kaldığı yerden devam etmiştir. Ve ancak namaz bitince e, bu durumun sebebini açıklamıştır. Yani bir kimse abdestini bozan bir illetin veya e, taharetine mani olan bir illetin farkında olmadan, bilmeden e, bir amele başladığında e, onun bilgisi kendisine ulaşınca kadar mazurdur. O ameli geçerlidir. Nitekim e, bir gün işte e, cünüp bir halde, cünüp olduğunu unutmuş bir halde namaza başlaması, sonra cemaat yerinde durdurup Gidip kust edip gelmesi de aynı şeye delalet etmektedir. Yani bilmeden eğer bunu eda ederse, yani namazı tamamlasa, sonra bundan haberi olmasa kişinin, bundan dolayı bir vebal yoktur ona. İlim, ilim ile kişi ancak mesul olur. Bu hadisten diğer çıkan faydalar, ayakkabılarla namaz kılmanın meşru ve sünnet oluşu. Burada mescitte, olan bir durum anlatılıyor. Şayet Müslümanların imkanları olur, kendi mescitlerini yaparlarsa bunda böyle ayakkabılarla namaz kılınabilen bir mescit yapmaları gerekir. Bu sünnetin ihyası için. Hatta bazı rivayetlerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudilere muhalefet edin. Onlar ayakkabılarla ve mescidlerle namaz kılmazlar. Siz ayakkabılarınızla da mescidlerinizle de namaz kılın e, buyuruyor. Yani onlara da kitabeline eline de muhalefet için bu önemli. Ee, biriniz mescide geldiğinde baksın. Yani böyle bir mescid olduğu takdirde, ayakkabılarla namaz kılınabilen bir mescid olduğu takdirde baksın ayakkabısına. Eğer pislik varsa onu silsin. Burada da bu kısımda da e, şayet ayakkabılarda bir necaset olduğu takdirde bunun nasıl temizleneceğini de bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Temizlikte bazı konularda su kullanılırken bunun gibi meselelerde mesela kişi pis bir yere basar sonra temiz bir yere basarsa temiz bir yerden geçerse bunun ona bir temizlik olduğu bildiriliyor. E, Ola ki işte görünen bir pislik var. Yani mescide geldim Hı -hı. aleyküm selam ve Veya Sahradasın, namaz kılacaksın, e, ayakkabını kontrol et diye bir yönlendirme yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şayet pislik görürsen, görünen bir pislik varsa bunu yere sürterek, yere silerek e, temizle diye böyle emrediyor. Evet, burada e, diğer bir faide hüküm olarak çıkan hususlardan bir diğeri, namaz esnasında bu gibi fiillerin yapılması namazı bozucu değildir. Mesela klasik e, mezhep kitaplarında e, değişik görüşleri ileri sürülmüştür. Ameli kalil, ameli kesir e, diye bir ayrıma gitmişler. Şayet işte e, bunda da rey'lerle bu tayini yapmışlar ve demişler ki şayet kişi namazdayken dışarıdan bakan birisi onun namazda olmadığını zannedecek şekilde bir hareket yaparsa, bu kadar çok hareket yaparsa o kimsenin namazı bozulur e, diye böyle hükümler zikretmişlerdir. E, bu hadis Peygamber aleyhissalatü vesselamın namaz içerisindeyken işte ayakkabılarını çıkarıyor ve sol tarafına koyuyor. Ve bu onun namazını bozan bir fiil değil. E bunu anlıyoruz. Daha başka tabi rivayetler de var. E yani namazda bir takım amellerin, yani fıkıh şeyde, mezheplerde zikredilen fıkıh kitaplarındaki durum gibi olmadığını gösteren daha başka rivayetler de vardır. Yani rivayetler ortadayken bu konularda... E, reylere itibar edilmez. Nebevi hadisin özelliği 89. hadis Ali bin Ebi Talip dedi ki size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğim zaman onun hadisini Hakk'a, hidayete ve takvaya en uygun olduğunu düşünün. Bunu i̇bn Mace, Ahmet bin Ambel Darimi, İbnül i Cad, Hayalisi Ebu Yala ve Tahavi Şerh-ü rivayet etmişlerdir. Hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Evet, Allah Resulü ve Vesselam'dan bir hadis işittiğiniz zaman e, bu birden fazla manaya, birkaç manaya muhtemel ise e, yani direkt zahirinde ne geçiyorsa e, buradan çıkarılan manalarla hareket etmeyin. Ee, hadisin hakka, hidayete ve takvaya en uygun e, olduğunu düşünün. Bu şekilde bir zamda bulunun diyor Ali Radiyalan. Ee, burada mesela bazı kimselerin işte müteşabihlere tutunmasına bir uyarı vardır. Ali yani nasıl müteşabihlere tutunur? Mesela içtilen hadis mensuh olabilir. Neshe bir hadis olabilir. Veyahut e, onu tahsis eden takyid eden veya genelleştiren, e, mutlaklaştıran e, başka deliller vardır. E, başka deliller olmasına rağmen işte işittiğim bir hadisteki e, mücerret bir zahir ifadeyi farklı bir şekilde yorumlayarak diğer hadislere muhalefet etmek suretiyle e, böyle bir harekete kalkmayın diye de bir uyarı vardır. Mesela e, bazen bunu örnek veriyoruz. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın. Hilali gördüğünüz zaman bayram edin buyuruyor. Yani sen onu bağlamından kopararak sadece mücerred buradaki lafızla ele alacak olursan hilali görünce oruca başlanmaz. Yani burada kastedilen mana var. Yani kastedilen Ramazan hilalini gördüğünüz zaman ertesi gün yani sahur, sonra imsak vaktiyle beraber oruca başlayın. Yani Ramazan'ın başlangıcını hilalle yapın demektir bu manası. Ee, yoksa geceden işte hilal, akşamdan hilali görür görmez oruca başlayın demek değildir. Sonra hilali gördüğünüz zaman işte bayram edin. O bir sonraki günün hilali değil. Burada katselen şevval hilalidir. Ee, o anda değil. Bayram yine ertesi gündür. Yani bayram namaz mesela ertesi gün e, sabahtan başlar. Ee, bunun gibi zahir ifadelerinde olmadık manalara yüklemeye kalkışmayın. Ee, hidayete, hakka, takvaya, Allah'tan sakınmaya en uygun zanda bulunun. Bu tabii bir örnek olarak söylüyoruz bunu. Daha başka pek çok hadisler var. Mesela bazıları şöyle yorumlar yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sakın sizden biriniz kocaları yanında olmayan kadınların yanına girmesin. Onun yanında Gecelemesin, kalmasın. Ancak yanında bir kişi, iki kişi olursa müstesna. Bu, bu rivayet sahih Müslim'de. Bu hadisi alarak işte sanki iki kişi, üç kişi, üç tane erkek doğrudan kadınların yanına girebilirmiş gibi manaya yorumlarsa bu da böyle müteşabihlere tutunmak olur ve ne hakka uygundur, ne hidayete, ne takvaya uygundur bu hareketler. Burada kast edilen... Kocaları yanında olmayan kadınlar veya diğer bir rivayette kocalarının izni olmadan diye geçiyor. Kişi yalnızken hiçbir şekilde demek ki onun evinde kalamaz. Yani haremlik selamlık olacak. Yani kadın ayrı bir yerde, erkek ayrı bir yerde. Bunlar birbirlerini görmeyecek zaten. Bunlar naslarla açıktır. Onun evine misafir olmakla ilgili bu işte kadının kocası evde değil. Seferde veya o anda orada değil. O kadının evine girme. Bu hadis bunu yasaklıyor. Ancak yanında bir kişi, iki kişi olursa müstesna yani fitneden emin olunan bir durumdaysa o zaman olabilir. Yani kadınla erkekler yine birbirini görmeyecek. Onun evinde o kişi misafir olabilir. Bu da kocasının izniyle olmak şartıyla. Böyle bir durum ithamlara töhmetlere e, mahal vermeyecek şekildir. Yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada yasaklaması bu manadadır. Bir erkek, yani ne kadar güvenilir olursa olsun, işte e, bir kadının evinde misafir olursa, ayrı odalarda dahi olsalar, bunlar ayrı odalarda dahi kalmış olsalar, misafir etmiş olsa bu bir takım ithamlara sebebiyet verecektir. Yani gerçekten böyle e, çirkin, müstehcen işler olmamış olsa bile böyle şey gerçekleşmemiş olsa bile bir takım e, yanlış yorumlara işte iftiralara e, sözlere sebebiyet verecek şeylerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle şeylerden yasaklıyor. Bu hadisin söylenme e, yasaklanma şekli veçi budur. Bunu tutup da işte hidayetten, haktan ve takvadan uzak bir şekilde yorumlayıp da demek ki iki tane erkek, üç tane erkek olursa kadınların yanına girebilir diye e, izah eden ve kadınlarla erkeklerin haremlik selamını ortadan kaldırmaya çalışan kimseler e, bu gibi hadislere muhalefet etmekte, müteşavirlere tutunmaktadır. 90. hadis Ebu Hümeyd veya Ebu Hüseyd radiyallardan Es Saidi e, bunların şeyi nispesi Saade kabilesinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden bir hadis işittiğinizde kalpleriniz kabul eder ve duyularınız ve derileriniz ona yumuşarsa onun size yakın olduğunu görürseniz ben o sözü söylemeye sizden daha yakınım. Eğer benden kalplerinizin kabul etmediği duyularınızın ve derilerinizin nefret ettiği ve sizden uzak gördüğünüz bir söz duyarsanız bilin ki ben ona sizden daha uzağım. Bunu İbnü'l-Vet Müsned'inde, İbn İbban, Ahmet bin Hanbel Bezzar, Tahavi Şerhu Muşkillah'sarda, İbn Sa'de Tabakatında, Hatibü'l-Bağdadi El Kifaye fi'l-ilm'ir Rivayede rivayet etmişlerdir. Hadis Müslim'in şartına göredir. Elbani Es-Sahiha'da muhbibin hadis sayılmış müsnedde tarih etmişlerdir. Evet, bir hadis işittiniz de burada e, ilk muhataplar bu sözün ilk muhatapları sahabeler. Sahabeler olması hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyan, bilen, onun dinini, tebliğ ettiği şeriatı bilen kimseler ee, ve size bir hadis geliyor, e, işitiyorsunuz bunu. Kalpleriniz kabul etmiyor, duyularınız, derileriniz bundan dolayı yumuşamıyor, diken diken oluyor tüyleriniz. Böyle bir söz işitirseniz, bana nispet edilen diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir söz işitirseniz ondan sizin uzak olduğunuzdan daha fazla ben uzağım. Yani ya lafızlarında, rivayetinde bir hata var veya bir yalan, iftira söz konusu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uydurulan bir yalan söz konusu. Bu hadis ilminde uzman olan alimlerinde temel dayanağı olan hadislerden birisi. Yani hadislerin illetleri konusunda uzman olan alimler bazen zahiri sebeplerle açıklanamayan bazı gerekçelerle bazı hadisleri reddederler. Yani bu işte uzman olanlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini en iyi bilen, Arap diline vakıf, yani Allah Resulü'nün konuştuğu fasih Arapçaya vakıf olan, onun sünnetlerini iyi bilen, ondan gelen rivayet yollarını, isnatlarını iyi bilen uzman hadisçiler bazen görünüşte işte sahih gibi duran hadislerin illetlerini bu uzmanlıkları sayesinde ortaya çıkarmışlardır. Ve işte kimisinin tedlis yaptığı, kimisinin işte eee rivayet ederken yanıldığı, bunun gibi illetleri, ızdırapta bulunduğu, çelişkili lafızlarla hadis rivayet etmeleri gibi görünen isnat kusurları haricindeki illetlerini de ortaya koyarak bu hususları belirtmişlerdir. Lafzına mesela münkerdir veya gariptir, lafzı gariptir, metni gariptir gibi ifadeler kullanmışlardır. Bazen isnadındaki raviler hakkında yeterli malumatı olmayan muaddisler metindeki yabancılıktan dolayı yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyorlar. Zamanındaki onun sahabeler aslında işte yaygın olan, yaşayan sünnetini en iyi bilen alimler. Bazen işte böyle tuhaf rivayetleri görünce bunun metni gariptir, münkerdir. Yani bunda iç tırmalayan bir şeyler var diyerek bunu dile getirirler. Bu hangi sebepten? Ravilerinin hakkında yeterli malumat olmaması sebebiyle. Yani mesturul hâli olan. Böyle bir ravi var, yaşamış. İşte Ali oğlu veli rivayet etmiş. Ama bu cerh ve tadil olarak durumu bilinmiyor. İşte bu gibi sebeplerle, yani bundan mesela en az iki tane sika kişinin rivayet etmesi gerekir. Meçhulü'l-ayn olmaktan çıkmak için. Yani tamamen belirsiz, tamamen bilinmeyen bir kişi olmadığını tespit etmek için iki tane sika, Muhaddis o kişiden rivayette bulunacak ki bu meçhulü aynlıktan kurtulacak, meçhulü hal olacak. Yani böyle bir adam vardır, yaşamıştır, hakikatte vardır. Yani bu isim uydurma bir isim değil. Böyle bir adam var fakat bunun biz adaletini bilmiyoruz, zaptını bilmiyoruz. Bu gibi ravilerin rivayetlerinde bakıyorlar ki getirdiği metin, işte iç tırmalayıcı, derileri ürpertici, Allah Resulü ve Vesselam'a uzak görülen bir söz veya bir vaka rivayet ediliyor. O zaman muhaddis diyor ki falanca isnattaki e, hali meçhul olan ravinin tek kaldığı bu hadiste metinde içerdiği münkerlikten dolayı iç kıcıklayan bir ifadeden dolayı o raviye yüklenilir. Yani bu ravi münker rivayetlerde bulunan bir kimsedir denilir ve o ravi hakkında o tek kaldığı için. Çünkü diğerleri hepsi kazabit kimseler. O zaman bu ravin üzerine yüklenir. Veya İsnatta bunun gibi iki tane, üç tane ravide olabilir. Meçhulül hal olan, durumu adalet ve zaptı bilinmeyen. Ne olur? O metin o ravilerin üzerine yüklenir ve o hadis bir kenara konulur. İşte meçhulül hal olan e, ravilerin tek kaldığı rivayetlerden kaçınmanın e, veçi budur. Bu hadis de buna e, dayanak teşkil eder. Yani halini bilmediğin bir kimseden senin şeriat hakkındaki genel malumatlarına aykırı bir metin geliyor. Bu tabi dediğimiz gibi, altını çizerek söylediğimiz gibi evet. Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam hadislerini, siretini bilen kimselerin takdir etmesi gereken bir olay bu. Taklidin kötülüğü 91. hadis Ebu'l Ahvas radiyallahu dedi ki <gülüyor> Alhamdülillah <gülüyor> Abdullah bin Mesud radiyallahu şöyle dedi Biriniz dininde o iman ederse iman edip o kâfir olursa kâfir olacak şekilde kimseyi taklit etmesin. Mutlaka uyacaksanız ölmüş olanlara, ölmüş olan sahabelere uyun. Zira hayatta olanın fitnesinden emin olunamaz. Bunu taberani, lalkai itikad ehlüsünede, e, e, Ebu Tahirel Muhallis, Muhallisiyatta, Ebu Naimilliyetülevliyada ve Beyhaki e, rivayet etmişlerdir. Bu eser müslimin şartına göredir. Burada bu aynı metin Huzeyfi radıyallahu anh'den de rivayet edilmiştir. Şey olarak, merfu olarak Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın söz olarak da rivayet edilmiştir. Dinde herhangi bir kimsenin taklit edilmesi yasaklanıyor. Bir sonraki rivayette yine bu manada lafızda ufak farkı var. Ebu Lahfas rahimullah'tan yine. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki, kişi kendisini şöyle şartlandırmalıdır. Yeryüzündekilerin tamamı kafir olsa bile o kafir olmamalıdır. Sizden biriniz uydu olmasın. Denildi ki uydu nedir? İbn-i şöyle dedi. O ben insanlarla beraberim diyen kimsedir. Şüphesiz kötülük örnek alınamaz. Bu da Müslüm'ün şartına göre bir isnatla gelmiştir. Bunu İbn-i El-İbane'de, Ebu Naim Evliya'da, İbn-i El-İhkam'da, Taberani Mucemül Kebir'de, Harayet-i İtilalül Kulüb'de, Ebu Davud kitab Züdd'de rivayet etmişlerdir. Evet, yani bir Müslüman kendisini böyle şartlandırır. Yer tamamı kafir olsa bile, tamamı batıl işlese bile, tamamı bidate yönelse bile, tamamı günahkar olsa bile, e, o günahkar olmamalı, kafir olmamalı, şirke düşmemeli, e, bidate uymamalı, yani çoğunluk onun ölçüsü olmamalı, e, hak neyse ona tabi olmalıdır. Ve sizden birimiz uydu olmaz. Uydu diye tercüme ettiğim kelime imme'la kelimesidir. In ma'a'nın bitişik haldir aslında. In ma'a yani ma'a beraber demek. In şart edatıdır. Yani falanla beraber. Nerede olursa olsun falanla beraber. Türkçe'deki tam karşı aslında bu asalak tufeili e, demek. E, uydu olmasın. O ben insanlarla beraberim diyen kimsedir. Yani kötülük asla örnek alınamaz. Yani bu konularda çoğunluğa uylamaz. Hakk'a uymak gerekir. Hakk'a tabi olmak gerekir. Hadis bulunan meselede başkasına fetva sormanın kınanmaz. 93. Hadis El-Haris bin Abdullah bin Evs radiyallahu dedi ki Ömer bin El-Hattab radiyallahu anh'a gittim ve ona Kabe'yi tavaf ettikten sonra hayız olan kadın hakkında sordum. Dedi ki son yaptığı şey Kabe'yi tavaf olmalıdır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana böyle fetva vermişti dedim. Bu üzerine Ömer Radyalan dedi ki, ellerin kurusun veya annen seni düşüreydi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorduğun şeyi, benim ona muhalif düşmem için mi soruyorsun? Bunu İbn Abdilber Camii Biyanil ilimde Ahmet bin Hanber, Ebu Davud, Sünenül Kübra'da, Nesai, İbn Ebi Şeybe, Musa'nın Nefte ve Müsnedinde, Taberani, Tarihte İbn Ebi Haysem'e, İbn Ebi Asım el-Ahad vel-Mesani'de, Şerhumayn el-Hasar'da, Tahavi, Ebu Naim Marife'de, Beyhaki el-Medhal'de, eee rivayet etmişlerdir. Hadis-i Müslim'in şartına göredir. Muhbil bin Hadide, cami Cami'us Saitt'te tahric eder. Evet, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu mesele sorulmuş. Adam zaten cevabı almış. E bunu bir de Ömer Radyalan'a soruyor. Ömer Radiyallahu bu bu sebeple öfkeleniyor. Ona beddua içerikli bir söz söylüyor. Ellerim korusun dedi. Veya anan seni düşüreydi dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğun bir şeyi yani ona sordun cevabı aldın. E bana da soruyorsun ya ben ona muhalif bir şey söylesem yani bunun için mi soruyorsun diyerek de kınıyor. Bir meselede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan demek ki delil varsa açık bir hadis varsa o konu artık başkasına sorulmaz, Başkasının reyiyle görüşüyle hareket edilmez. Hadis bulunan konuda rey belirten kimseden uzaklaşmak. 94. hadis Ata bin Yesar Rahimullah'ta Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh, altın veya gümüş su kabını ağırlığından fazla bir fiyatla sattı. Ebu Derdar radıyallahu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu gibi alışverişleri misli isine olmadığı için yasaklarken işitti. Buna karşılık Muaviye radıyallahu şu cevap verdi. Bu gibi şeylerde ben bir sakınca görmüyorum. Bunun üzerine Ebu Derdar radıyallahu dedi ki. Muaviye'ye karşı beni savunacak kimse yok mu? Ben ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den haber veriyorum. O bana kendi görüşünü söylüyor. Sonra Muaviye'ye şöyle çıkıştı. Senin bulunduğun yerde oturma. Sonra Ebu Derdar radıyallahu anh, Ömer bin Hattab radıyallahu anh, gelip bu olayı anlattı. Ömer bin El Hattab radıyallahu anh de Muaviye'ye bunu ancak tartıdan mislim misli olacak şekilde sat, başka türlü satma diye yazdı. Bunu... Evce ve Heri, Müsnedil da İmam Malik da Şafii Sünnende ve Müsnedinde, Nesai, İbn-i Battal Elban'de, Begavi Şeruh Sünnede, Herevi Zembul Kelam'da, İbnül i Münzir El-Evsat'ta ve Beyhak Sünnende rivayet etmişlerdir. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Evet, burada Ebu Derdağ radiyallahu itiraz ettiği husus Muaviye radiyallahu yani başka rivayetlerde bu ayrıntı var. Bir tas var. Bir su kabı var. Bu su kabın üzerinde de taşlar var. Yani artık elmas mı akik mi neyse. Süs taşlı işlemeli taşlar var. Yani üzerinde iş var. Yapıştırılmış. Gümüş mesela kaç gram? Gümüş bir tas. Diyelim 100 gram. Gümüşün kendisi. Fakat taşlar var üzerinde. Taşları da takdir ediyor mavi radıyallahu anh ve e, onlarla birlikte bir fiyat biçerek satıyor. Ebu Derdar radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu gibi alışverişi yasakladı diyor. Yani misli misli alacak. Gümüş e, 100 gramsa o 100 gram fiyatı verilmeli. Böyle bir itirazda bulunuyor. Maviye radıyallahu anh ben bu gibi şeylerde bir sakınca görmüyorum diyor. Burada Ebu Derdar radıyallahu itiraz ettiği şey yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan hadis olmasına rağmen bir hadis söylemesine rağmen Mavi radıyallahu burada kendi görüşüyle buna karşı çıkması, yorum yapması. Ondan sonra da Ebu Derdar radıyallahu diyor ki bir daha ben seninle aynı semanın altında durmam yani aynı şehirde kalmam diyor. Oradan hicret ediyor. Ömer bin Hattab radıyallahu da durumu şikayet ediyor. Ömer radıyallahu anh, Muaviye radıyallahu bu yorumunu kabul etmiyor ve e, Ebu Derda'nın söylediği şekilde hareket etmesini mektupla bildiriyor. Burada bizim çıkaracağımız şey e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan sabit açık bir hadis bulunan bir konuda bir kimse e, başka bir hadisle değil yani onu tahsis eden kayıtlayan başka bir hadisle değil de rei ile görüşü ile ona mukabelede bulunuyorsa o kimseden uzaklaşmak meşrudur. Yani hadise karşı, sünnete karşı reyye ile mukabel eden kimseden uzaklaşmak, ona hecir uygulamak meşrudur. Ebu Derda Radyalan'da de böyle bir e, tavır koyuyor. İlim sahibini ayak kaymalarından korur. 95. hadis. Hasan el-Basri Raymullah dedi ki, Mâkıl bin Yesar Radyalan'da bir gün sabah yemeğini yiyordu. Derken lokması düşmüş, o da onu alıp üzerindeki pis şeyleri gidermiş, sonra da yemişti. Bunun üzerine o ileri gelenler, yani böyle ileri gelenler derken eşraf hani e, makam sahibi böyle kodamanlar e, denilen kimseler, kodamanlardır aslında e, bu şeyin e, Arapça ifadesine dehakin diye geçen dihkan kelimesinin çoludur dehakin. Dikkanın Türkçedeki, yani kullanımdaki aslında karşılığı kodaman. Yani o kibirli, burnu büyük, böbürlenen kimseler demek. İşte o ileri gelenler ayıplarcasına birbirlerine gözleriyle onu işaret etmişlerdi. Şuna bak işte yere düşen lokmayı ona tamah ediyor da onun üstündeki pisliği temizliyor, yiyor falan gibi böyle e, gözleriyle bir işaret yapmışlar. O zaman Makır radıyallahu anh'a dediler ki, şu acemlerin söylediklerine ne dersin? Onlar önünde bunca yemek olmasına rağmen şu lokmaya yaptığına bakın diyorlar. Makıl Radyalanta şöyle cevap verdi. Hiç şüphesiz ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duymuş olduğum şeyleri şu acemlerin sözünden dolayı terk edecek değilim. Muhakkak ki bizler birimizden bir lokma düştüğünde üzerindeki pis şeyleri giderip onu yemekle emrolunurduk. Bunu Tarimi İbn-i Mace, İbn-i Asım el-Ahad vel-Methani'de, Taberani, e, Mucemül Kebir'de, Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi Sayhül Müsnet'te tarih etmiştir. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle yapması gerektiğini öğrenmiş Makıl Radiyallahu anh. Yani birinizin lokması düştüğünde onu şeytana bırakmasın, temizlesin, üzerindeki ezayı gidersin ve yesin. <gülüyor> veya işte birinizin kabına sinek e, konduğunda o içeceğe hastalık bulunan kanadıyla kendini korumak için düşer. Sizden biriniz tamamını daldırsın ve sineği atsın. Ondan sonra kabındakini içsin. Böyle yönlendirmeleri var. E, acemler, yani Müslüman olmayan kimseler de e, bu tavırları eleştiriyorlar. Yani Müslümanların bu hallerini işte bedevilik, görgüsüzlük, Buna benzer şeylerle eleştirdikleri durumda. İşte ilmin sahibini ayak kaymalarından koruması böyle bir şey. Demek ki kişi böyle ilim sahibi olmayınca, cahil olunca bu gibi ayak kaymalarına düşüyor. Şayet burada makıl radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan işittiği bu hadisle hareket ediyor olmasa işte millet ne der? İnsanlarda bu büyük bir takımdır. El alem ne der? E bu sebeple Müslümanlar genel olarak işte kafirler e, Müslümanları eleştirmesin diye birden fazla evliliği, dörde kadar evliliği e, yasaklamışlardır. Bunu çirkin görmeye başlamışlardır. Veya e, kızların daha genç yaşlarda, küçük yaşlarda yani bu erdikleri andan itibaren e, evlenmelerini çirkin göstermeye başlamışlardır. Yani bunu yapan Müslümanlar niye? Batılı Avrupalı, Batılılar böyle şeyleri hoş görmüyorlar diye. Vesaire vesaire. Onlara hoş görünebilmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında onun tebliğ ettiği sünnette sabit olan bazı unsurları terk etme yoluna gitmişlerdir. Ayakkabılarla namaz kılmak geçti az önce mesela. İşte bunu insanların terk etmeleri bu yüzden. İşte bu dağ kuyusu gibi içerisine pislik atılan kuyuların aslında temiz sayılmaz. Bunlardan abdest almanın meşru sayılması gibi hususlardan. Ee, insanların burun bükmeleri, bundan dolayı kibir duymaları, büyüklenmeleri sünnete karşı bir tekebbürdür. Ee, yani kitap ve sünnetin e, temiz oluşuna hükmettiği şeyleri, e, yatsımaları, uzak görmeleri. Geçenlerde bir şey olmuş. İşte televizyonda, programda ee, sünnetler hakkında tartışmalar, işte Kur'an'a uygunluk değillik vesaire. Ee, bunlar her sene zaten her zaman gündeme getirilen şeyler. Yine böyle bir ortamda Ebu Bekir Sefirle Caner Tıslayan ee, adam tutmuş. Şimdi sifil burada hadisleri savunan bir konumda, sünneti savunan bir konumda, Tıslayan da. Ee, hadis inkarcısı mağlup. Akılcı, mutezile, gerizekalı. Yani aklı kıt olan kimselerden. Bu bir şişe devesidini getirmiş. İşte madem sen işte Bukhar'daki işte devesidi içmelerini emrettiği kimselerle ilgili hadisi sayı sayıyorsun. Buyur iç diyor. E, bu belki Bekir sefil de orada kaçıyor tabii. Şimdi e, burada mesela sefilin aklın, aklı başında olsa şöyle bir şey söyleyebilir bu Allah Resulü ve vesselam develerin sütlerini ve sidiğini içmeyi kimlere tavsiye etti işte Medine'ye gelip de oranın havası yaramadığı için hastalığından kimselere tavsiye etti yani orada e, aklı başında bir adamın şunu söylemesi lazım kardeşim al burada da kanser ilacı var buyur iç kemoterapi ilaçları var buyur iç bunu diyebilir misin yani bunda şifa yok mu yani Kanseri böyle tedavi etmiyorlar mı? Buyur kemoterapiye gir. Kafan, gözün, her tarafın e, cıs cıbır kalsın. Yani tedavi. buna şifa yok mu? Yani şifa var diye her şeyi illa yapman gerekmez ki. Bu adamlar yani Allah Resulü Aleyhisselatü ve orada hastalanan adamlara şifanın devesi olduğunu söylüyor. O hastalar için olan bir şey. Ha. Başkaları da içer mi? İste ne olur? Burası e, bizim alanımız değil. Onu tabipler veya bu konuda uzmanlı olan kimseler araştırır. Yani normal sağlam kimse de içebilir e, derlerse o amenna e, otursun içsin. O ayrı mesele. Fakat e, burada verilecek cevap bu. Yani bu hadisin batıl olduğunu göstermez. Burada sefilin bu e, devesidini içemiyor olmaz. yani Bunlar e, uzak şeylerle bunu büyüklükle kafirlere yararmak için, akılcılara, sünnet inkarcilerine yararmak için böyle hareketlere girişiyorlar. Halbuki Müslümanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan naslara teslim olması gerekir. Deve sidiğinin pis oluşunu veya temiz oluşunu biz akıllarımızla belirleyemeyiz ki vere ki tabipler buna pis deseler yani hastalık deseler bela deseler Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam da yani böyle bir şey yok da farazi söylüyorum bunu Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam da devesliğinde şifa vardır falanca hastalar bu ne dese, biz buna iman ederiz e, ilim böyle korur neden korur İşte birleri çoğunluk veya azınlık da olsa e, görüş sahibi olan sözü dinlenen e, odamanların e, etkisiyle bir Müslüman saçma sapan girişmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan iç dilen, duyulan neyse biz buna tabi oluruz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden birisinin lokması yere düştüğünde onu şeytana bırakmasın. Onu temizlesin ve yesin. Yok birileri bedevi diyecekmiş, yok görgüsüz diyecekmiş. O onların kendi görgüsüzlüğü, onların kendi burnu büyüklüğü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir ve en güzel örnek ondadır. Bu Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki ayet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize böyle yapmamızı emrediyor. Cemaattaki görüş, fırkadaki görüşten daha hayırlıdır. 96. Hadis Ubeyde Selmani Rahimullah'tan Ali Radiyallahu'nun şöyle dediğini işittim. Sahibine çocuk veren cariyelerin satılamayacakları hakkında benim görüşü Ömer Radyalan görüşüyle birleşmişti, ittifak etmişti. Sonra ben onların köle olarak satılabilecekleri görüşünde oldum. Yani görüşüm değişti. Ubeyde Rahimullah dedi ki Ali Radyalan'a şöyle dedim. Senin Ömer Radyalan ile cemaat halindeki görüşün benim için senin fırkada veya fitnede dedi, tek başına olduğun görüşünden daha sevimlidir. Bunun üzerine Ali Radyalan güldü. Bunu Abdurrazak Musannef'inde, Said bin Mansur Süneni'nde, İbn Şebbe Tarihul Medine'de, İbn Azm el Muhalla'da, Beyhaki Süneni'nde rivayet etmişlerdir. Bu eser bu ve Müslim'in şartlarına göredir. Elbani Irwalü Kalil'de sahihlemiştir. Bu da e, bize menheci belirleyen hadislerden birisi. Eee cemaatteki görüş fitneke fitnedeki, fırkadaki yani Ayrılığa düşüldüğü zamandaki tek kalınan görüşten daha sevimlidir. Ne demek bu? Burada ilk önce Ali Radyalan da Ömer Radiyalan işte Ümmül Veled cariyelerin, yani sahibinden çocuk doğurmuş cariyelerin satılamayacağı görüşünde ittifak etmişler. Sonra Ali Radyalan'ın görüşü değişmiş. Ne zaman değişmiş? İşte fitneler vukuha geldikten sonra. Farklı bir görüşte bulunmuş. Belki bu görüşü tercih etmesinin ona göre gerekçeleri, sebepleri vardı ama diyor ki Ubeyde Raymoğlu'na işte senin ittifak halindeki görüşün, Ömer Radyalan'la ittifak halindeki görüşün fitnedeki veya fırka meydana, ümmet arasında fırkanın meydana gelmesinden sonra tercih. Ondan ayrıldığın görüşünden benim için daha sevimlidir. Yani ben şimdiki görüşünle değil, o zaman Ömer Radyalan'la ittifak ettiğin görüşünle amel etmeyi isterim. Bunu e, tasvip ederim diyor Ubeyde Rahimullah. Ali Radyalan'da gülüyor. Yani e, bir nevi ikrar mahiyetinde onaylıyor onun sözünü. E, şimdi bir sonraki başlık dinde televvünden yani renkten renge girmekten sakınmak. Onunla çok alakalı bir konu olduğu için izahı orada yapalım. 97. hadis Ebu Şahsa Rahimullah dedi ki Ebu Mesud El Ensari radıyallahu anh, ile beraber çıktık Ona dedik ki bize tavsiyede bulun O da şöyle dedi Size Allah'tan sakınmanızı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatinden ayrılmamanızı tavsiye ederim Muhakkak ki Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatini sapıklık üzerinde bir araya getirmeyecektir Şüphesiz Allah'ın dini birdir Sizleri Allah'ın dininde televvünden yani delilsiz olarak görüş değiştirip renkten renge girmekten sakındırırım. Allah'tan sakınmanız ve iyi kimse rahatlayıncaya kadar veya facir kimseden yana, günahkar kimseden yana rahatlatılıncaya kadar sabretmeniz gerekir. Bunu hakim İbn-i Şeybe'l-Alkai, İbn-i Mende Marifetü Sabede, İbn-i Asım, Es-Sünnede, Hatib-ül Bağdadi, El-Fakifel Mütefekkihde, Fesevi El-Marifede, Ebu Labbas El-Asam, Musa'nın nefatında rivayet etmiş şehirdir. İsnadı Müslüm'ün şartına göredir. Evet. E, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaatinden ayrılmayın. Allah'tan sakının ve bu cemaatten ayrılmayın. Yani Muhammed aleyhisselatü vesselamın cemaati onun ashabıdır. E, kıyamet gününe kadar ashabıdır. Yani kim o ashabın yolundaysa onlarla aynı akide de aynı amelde aynı ahlakta ilerlerse o cemaattir. Cemaate mensuptur. Ondan ayrılanlar ise, yani sahabenin menhecinden ayrılan kimseler ise akide olarak, amel olarak, ahlak olarak, gidişat olarak, menhec olarak ayrılan kimseler. istediklere kadar kendilerine biz ehl-i sünnet vel cemaat izlesinler veya selefi desinler. Onlar hırka olmuşlardır. Ehl-i sünnetin yolundan ayrılmışlar, cemaati terk etmişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın cemaatini Allah Azze ve Celle sapıklık üzerinde bir araya getirmeyecektir. Yani onlar batıl olan bir şeyde asla icma etmezler. Teker teker, fert fert, yanlış işleri olsa bile bu sahabileri, batıl amelleri olsa bile, az önce Muaviye Radıyallahu rivayet edildiği gibi, işte batıl bir iştihadı, batıl bir görüş olsa bile, onlar... Baatılda bir araya gelmezler. Allah bir araya getirmez Onlar öyle hayırlı bir topluluktur. Nitekim Maavi radıyallahu anh yanlış bir işte hatta bulunduğunda orada Ebu Derda radıyallahu anh, bulunduruyor ki ona itiraz etsin. Allah azze ve celle böylelikle sahabeyi yanlış bir işte bir araya ittifak ettirmemiştir. Ee, işte sözün bir kısmı az önceki Ubeydullah Selmani rahimeullah'ın işte cemaattaki görüş fırkadaki görüşten daha kainıdır e, sözüyle örtüşmekte. Allah'ın dini birdir. Sizleri Allah'ın dininde televvünden sakındırırım. Bu televvün renkten renge girmek. Şimdi iki tane haslet var ki bunlar birbirine karıştırılır. Kınanan hasletler ve övülen hasletler birbirine karıştırılır. Televvün kınanmıştır. Dinde sebat ise deliller üzerinde sebat et ise övülmüştür. Bir kimsenin Allah'tan ve Resulünden sahih olarak gelen bir delil üzerinde, bir amel üzerinde sebat etmesi e, bu övülmüştür. Bazıları buna inat derler. Bu inat değildir. Bu övülen sebattır. E, Televvün ise delilsiz olarak bir ameli, bir e, görüşü, helal veya haramlıkla ilgili bir görüş veya bir itikadi meseleyi terk edip e, o zamanki konjüktüre göre şekil almaktır. Bu telebündür. Bunun zıttı, yani bununla karıştırılan şey şudur. Sen bir şeyin helal olduğuna itikad edersin. Sonra sana delil ulaşır. Allah'tan ve Resulünden bir delil ulaşır. Veya daha önce sıhhatini bilmediğin, sana ulaşmış olsa bile sıhhati hakkında bilgin olmayan bir delil, sana sayı olduğu ortaya çıkar, belirir. Ve bu delilden dolayı sen bu delilin gerektirdiği şekilde helal bildiğin bir şeyin haram olduğuna inanmaya başlarsın. Veya haram bildiğin bir şeyin helal olduğuna itikad etmeye başlarsın. Bu da ölmüştür. Bu hak ile beraber dönmektir. Televin bu değil. Televün delilsiz olarak, konjüktüre göre, o zamanın şartlarına göre, işte çoğunlukla beraber insanların ekonomik, siyasal konumlarına göre görüş değiştirmektir. Burada delil değildir değiştiren seni. Senin itikadını, amelini değiştiren şey delil değil, o zamanki vizyondur. Bu işte dinde televvündür, kınanan durum budur. Bunlar birbirine karıştırılmamalı, kişi hakta sebat etmeli. Başka bir delil olmadığı sürece delilden vazgeçmemeli, delille amel etmekten vazgeçmemeli. Bazı insanlar buna inat dese bile. İnat nedir? Hakkın delili sana ulaşmasına rağmen işte ben şimdiye kadar böyle inandım, bugüne kadar haram dedim şeye helal diyemem. Veya helal diye inandım, helal diye inandım şeye bugüne kadar artık haram diyemem. Delil olmasına rağmen bunu diyorsa inat budur bakın. Bahtında inat, tasup budur. E, bu kınanmıştır. Ama hak üzerinde sebat övülmüştür. E, Televvinde işte bunun tam zıttı, renkten renge girmek, delilsiz olarak görüş değiştirmektir. Bundan da sakındırıyor. E, bu sahabe tabi e, bu nasihati, bu vasiyeti yaparken e, mutlaka Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan e, bu bilgileri aldığı, öğrendiği için bunları yapıyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinde bu türden yönlendirmeler var. O da bu vasiyeti yapıyor. Allah'tan sakının ve iyi kimse rahatlayıncaya kadar veya facir kimseden yana rahatlatılıncaya kadar. Yani başınızda düşünün ki e, zalim yöneticiler var. Bunlar olacak. İşte bu vasiyeti yaptığı sırada da zaten böyleleri vardı. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benden sonra hilafet 30 senedir. Ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacak buyuruyor. Artık ısırıcı sultanlar başlamış. Yezid ve ondan sonrakiler zamanında, Emeviler zamanında sahabeler hayattayken bir takım zulümler söz konusuydu. Allah'ın dinine muhalefetler söz konusu olmuştu yöneticiler tarafından, valiler tarafından. Diyor ki işte burada sahabe iyi kimse rahatlat rahatlayıncaya kadar, yani aranızdaki salihler ondan yana rahata kavuşuncaya kadar veya facir kimseden yana o zalim kimselerden günahkar kimselerden yana rahatlatılıncaya kadar sabredin. Yani Müslümanlar arasındaki fitneye bulaşmayın. Bu e, tavsiyede bu vasiyette bulunuyor bu sahabe. İlim bid'at çıkarmakla değil ittiba etmektedir. 98. Hadis Ebu Hürer Radyalent'te bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sadaka verilmesine teşvik etti. Bir adam yanımda şu ve şu var dedi. Bu Bunun ardından mecliste az veya çok sadaka vermeyen kimse kalmadı. Yani ilk olarak birisi kalktı benim yanımda şu var dedi. Verdi buna onu gören herkes artık yanında az çok ne varsa vermeye başladılar. Bunun üzerine Allah Resulü ve vesselam buyurdu ki kim hayırlı bir çığır açar da ona uyulursa ona uyanların ecrinden bir şey eksilmeksizin tamamı bu çığırı açan kimseye de verilir. Kim de kötü bir çığır açıp ona uyulursa ona uyanların veballerinden bir şey eksilmeksizin tamamı bu çığırı açan kişiye yazılır. Bunu Ahmet bin Hanbel İbn-i Mace, Mucemül Efsat'ta Taberani, Zemül Kelam'da Herevi rivayet etmişlerdir. Hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Evet, hayırlı bir çığır açar sözü, yani bu Tercüme ettiğimiz bu şekilde tercüme ettiğimiz e, metin aslında senle, sünnet, e, sünnet başlatmak demek. Yani sünnet uylan, takip edilen yol demek. E, bu kelime özellikle Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselamın sünnetin hakkında kullanıldığı için e, biz böyle bir kelimeyle bunu karşılamayı e, uygun bulduk. E, yani kim hayırlı bir sünnet başlatırsa, çığır açarsa. Bu çığır açmak demek, e, dinde olmayan bir yenilik çıkarmak demek değil. Bu çığır, kitap ve sünnette meşru oluşu, sabit olan bir meseleyi hayata geçirmekle alakalı. Zaten hadisin söyleniş sebebi de ortada. Yani sadaka vermekle alakalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadakaya teşvik ediyor kavli hadisiyle. Ama... Bir kişi önce oluyor bu işe. Önce olunca yani bir sünneti uygulayarak önce oluyor. Yani yeni bir şey çıkarmıyor bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teşvik etmiş bir de kalkmış bunu yapmış. O bunu yapınca diğerlerine de vesile oluyor. Diğerlerine de bu işe cesaretlenmesine vesile oluyor. Ve herkes yanına sadaka olarak ne varsa bir şeyler veriyorlar. Adam bu çığırı başlatmış oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine söylüyor. Yani diğer şu sadaka verenler var ya az çok. Cemaatten herkes verdi. Onların hepsinin sevabından bu işi başlatan, bu işte öncülük yapana sevap vardır. Şayet bu kimse bir kötülük başlatsaydı, bir bid'at çıkarsaydı, hadisin burasını da düşünmek lazım. Kim kötü bir çığır başlatırsa, bid'at çıkarırsa veya bir fısk, Allah'a isyan eden bir yol ortaya atar. Mesela siyasiler bunu yapıyor. İşte şenlikler başlatıyorlar, bayram günleri, kurtuluş günleri, turşu festivalleri, vişne festivalleri, şunlar bunlar. Allah'a isyan edilen, e, özel tayin edilen, özellik atfedilen e, kutlamalar başlatıyorlar. Ve insanlar da bunlara uyuyor. Onların günahlarından bir şey eksilmek için ilk başlatana Ta kıyamet gününe kadar eğer devam ederse, e, onların günahlarından aynen bu ilk başlatan kimseye, öncülük yapan kimseye de bu yazılıyor. Ve adam bidat çıkarıyor. Bidatı başlatıyor, onun vesilesiyle insanlar bu bidatı uyguluyorlar. Onların günahlarından bir şey eksilmek için bu kimse de aynen yazılır. Tıpkı diğer bir hadiste, kıyamet gününe kadar bütün katillerin işlediği cinayet günahından bu işi ilk başlatan e, kabilede. de, yani Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan katil olana aynı e, vebal yazılır diye bildirildiği gibi. Bu sebeple e, ilim yani ilmin yolu bidat çıkarmak, yenilik çıkarmak değildir, ittiba etmektir. Eğer sen e, hayırlı bir çığır açmak istiyorsan bu konuda sana uyulsun da bu sayede yapmadığın amellerin sevapları sana yazılsın istiyorsan insanların amel etmedikleri uygulamada olmayan sünnetlerle amel etmeleri için öncülük yapmaya çalış. Eğer bu sayede sana birileri uyar da takip edenler olursa bu kıyamet gününe kadar veya ne kadar sürdüyse, ne kadar amel eden olduysa sünnetle onların ecirleri sana yazılacak. Yani sen iki şeyden biri ile muhatapsın. Mesela namaz kılacaksın camiye girdin. Camide ya sünnete göre bir namaz kılacaksın. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın namazı gibi bir namaz kılacaksın. O zaman ne yapmış olursun? Yani bu toplumda bu namazı pek bilmiyorlar. Bir çığır başlatıyoruz. E, tabi bunun zahmeti var. Yani ben işte sünnete göre namaz kılayım. İnsanlar da pat diye hemen bana uyu versinler. Ben sünnete uygun olanı yapıyorum. Böyle e, ucuz değil bu. İnsanların bunu örnek alabilmesi için bir mücadele gerekiyor. Sana 30 kişilik, 40 kişilik, belki 100 kişilik bir cemaat içerisinde bir ya da iki kişi sorar niye böyle namaz kılıyorsun diye. Sen de bunu güzel güzel anlatırsın. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bu. Bir kişi uyar, iki kişi uyar, üç kişi, dört kişi derken zaman içerisinde bir toplumun bakarsın ki sünnete göre namaz kıldıkları söz konusu olmaya başlar ve sen bunlardan ecir alırsın. Yani kendi kılmadığın namazlardan dahi, bizati işlemediğin amellerden dahi bu ecir sana yazılmaya devam eder. Bu yüzden katlanırsın insanlardan gördüğün leziyetlere. Dedim ya, bir kişi, iki kişi güzel niyetle sorar, öğrenmek niyetiyle sorar ama kalanların hepsi sana düşmanlık edebilir. Seninle harp edebilir. Seni mescitlerden, saçından, sakalından yolup kovabilir. Bunlar hep yaşanmış şeylerdir bu Türkiye ortamında. Bunlar işte bu ecirler ucuz değil. E böyle yapmasan ne olacak? İnsanların kıldığı gibi namaz kılacaksın. E sen bilen bir kimse olarak, hadi onlar bilmiyor diyelim. Sen bilen bir kimse olarak bu batılı işlersen başka insanlar da ne der? Yani bu kadar insan işte böyle namaz kılmıyor. Mesela gencin birisi okulda hadis kitabında bir sünnet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılma şekli elleri kaldırmayı okudu mesela. Bununla amel edecek. de geliyor, bakıyor ki kimse böyle kılmıyor. Bir türlü cesaret edemiyor, bununla amel edemiyor. Demek ki benim yanlış bildiğim bir şey var. Yani onların bildiği, benim bilmediğim bir şeyler olmalı ki. Hiç kimse bununla amel etmiyor. Hatta bunların içerisinde selefilerden, sakallı müslümanlardan falan kimse de var. Bu sünnet olsaydı, bununla amel edilecek bir şey olsaydı o yapardı dedi ve senin de sünnete göre namaz kılmadığını görünce o da bundan vazgeçti. Ne yaptın? Kötü bir çığırda öncülük yapmış oldun. Yani bunu iki taraflı böylece düşünmek lazım. Diğer bütün sünnet olan veya bidat olan amellerde lehimize ve aleyhimize olan şeyleri düşünmemiz lazım. Bu sebeple bu hadisin başlığı ilim bidat çıkarmakta değil. Veya tabi olmakla değil, ittiba etmektedir. Sünnete tabi olmaktadır. Yani sen dine hizmet edeceğim diye, hayırlı bir çığır başlatacağım diye, birilerinin yaptığı gibi işte seminerler yapıyorlar, otellerde, lüks otellerde falan da filan da işte dernekler kuruyorlar. Bu dernekleri niçin kuruyorlar? İnsanlar güya kitaba, sünnete, tevhide davet etmek için değil mi? İttibaet. et. Eğer hayır kazanmak istiyorsan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine uy. Ama ortada insanları kazanmak var. Yani Allah azze ve celle katındaki hayrı değil. Kişi Allah azze ve cellenin katındaki hayrı dilese, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Senin vesilenle bir kişinin hidayet bulması, yani doğru yola gelmesi, Batıl yola değil, bidatlerle dolu, işte fıskı fucurun, e, sünnetle bidatin, tevhidle şirkin birbirine karıştığı böyle saçma sapan davetler değil. Hidayet yoluna vesile olursa, senin sayende bir kimse hidayet bulursa, dost doğru dine, dost doğru sünnete uyarsa bu senin için yeryüzündeki her şeyden, güneşin üzerine doğduğu, battığı her şeyden develerden falan'dan filandan senin için çok daha hayırlıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani şöyle düşünün, senin batıl usullerle, video kullanarak, ne bileyim müzik kullanarak veya dernekler yoluyla, seminerler yoluyla, sünnette olmayan metotlarla binlerce kimseyi davet etmiş olmandansa bunlar sana hep vebaldir. Sen hayır zannediyorsun ama bunlar sana hep vebal olacaktır. Çünkü batıla davet ediyorsun, şer hayır getirmez. Batıla davet ediyoruz. Bu binlerce insandansa batıl işleyen ve batıl işledikleri için amelleri kabul olunmayan, bunu açıkça söylüyorum çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bunu bildiriyor. Defalarca e, pek çok hadiste geçiyor bu. En başta ameller ancak niyetlerledir ve her kişi ancak niyet ettiği şey vardır hadis. Ameller e, meşru ameller olmalı. Niye adamların niyetleri düzgün olabilir. Amel meşru olmadıktan sonra niyetine ne kadar güzel, düzgün olursa olsun amel meşru değilse bundan bir hayır gelmez. Bunu teşhis eden İbn Mesud adiyen bu sebeple camide, Mescid-i Nebevi'de toplanmış bir kalabalığa diyor ki işte Allah'ı zikre diyorlar bir de bunlar. Niyetlerinde de bir şey yok. Ya yani biz hayır elde etmek istiyoruz başka bir şey değil ey İbn Mesud diyorlar. Nice hayrı elde etmek isteyen ona asla ulaşamaz diyor İbn Mesud diyorlar. Neden ulaşamaz? Ya yani niyetleri düzgün, niyetleri hayır elde etmek ama siz bu buna ulaşamazsınız. Çünkü amelleriniz meşru değil. Ameller bozuk. Bu sebeple bu kimselerin amelleri iki şart olmadıkça kabul olmaz. Yani bunu biz görüşümüze asla söyleyemeyiz zaten. Haddimize de değil. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kitapta Allah Azze ve Celle bildirmiş, sünnetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. İki tane olmaz, olmaz, şart var. Birincisi niyetin ihlas üzere olmaz. O amelin Allah Azze ve Celle'ye halis kılınmaz. Tevhidin gerçekleşmesi o amelde. İkincisi ittibanın gerçekleşmesi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre olmaz. Yani senin ihlasla yaptığın bu şey, eğer ihlas varsa, biz bilmiyoruz şimdi, hüsnü zannediyoruz. İhlasla derneğe kaçtın. İhlasla derneğe gidiyorsun. Samimisin? Bunda hayır elde etmek istiyorsun. Böyle üstün şey zannediyoruz şimdi. Ama yaptığın amel meşru değil. Peygamber'e tabi değil bu. Peygamber aleyhissalatu vesselam sünneti değil. O halde kabul olmaz. Siz bu dera söylüyorum, dedektçilere söylüyorum. Haricilerden daha ihlaslı olamazsınız. Onların ihlasını Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şahitlik ediyor. Samimiyetleriyle ama amelleri bozuk, amelleri sünnet üzere değil, amelleri ittiba üzere değil. Bu sebeple kabul olmaz. Okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Samimi olmadıklarından dolayı değil bu. Sünnete ittiba etmedikleri için, menheçleri bozuk olduğu için amellerinin kabul olmayacağını bildiriyor bunları. Bu sebeple binlerce insanı batıl yollarla, batıl usullerle davet etmektense, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde bildirdiği üzere, kanaatkar olup tek bir kişi bile olsa o kimsenin eğer Allah'ın kitabına Resulullah aleyhissat ve sam'ın sünnetine ittiba ederek amel etmesine, tevhide yönelmesine samimi bir kul olmasına vesile olursa bir kişi olsun o binlercesinden elbette ki hayır O kişinin amel ettiği ne varsa hayır babında o nersana yazılacaktır. Selvesine olmuşsa Sonra o birlerine vesile olacak. O belki evladını buna göre yetiştirecek, o torunlarını falan filanı belki bu kıyamet gününe kadar devam edecek bir hayır olacak. Bundan sen kısa günün karı derler ya ticarette, sen tek bir kimse için çalıştığın bu şeyle ta kıyamet gününe kadar devam edecek bir ecir kapısı açmış oluyorsun. Ama öbür türlü bidat, nifak, karma karışık işler sebebiyle kendi aleyhine, kıyamet gününe kadar yazılacak aleyhine yazılacak bir çıra vesile olmuş oluyorsun İşte bu Müslümanların e, düşünüp yani birincisi ihlasla samiyetle Allah Azze ve Celle'yi düşünüp ikincisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittibayı e, bidat çıkarmadan yenilik peşinde olmadan bu din için ben de bir şeyler katayım benim de bir tuzum olsun hayır kimsenin bir dinin ne tuzuma ne şekerine ihtiyacı yok din kendi kamildir zaten sen ittibayet o itibadilen yolda e, olan hayırlar fazlasıyla yeterli gelecektir. Sahabeye yeterli gelen, sonrakilere de yeterli gelecektir. Öncekilerin kurtulduğu şeyler, sonrakilerin de kurtulmasına elbette yeterli gelecektir. E, bu sebeple e, o zamanda olmayan, sahabe aslında olmayan yeniliklerden uzak durmak gerekir. Sünnet Ehlinin Garipliği 99. Hadis Abdullah bin Mesud radıyallahu dedi ki, Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Muhakkak ki İslam garip başlamıştır. Tekrar başladığı gibi garip haline dönecektir. Gariplere müjdeler olsun. Denildi ki buraya kadar kısmı sahih müslimde var. Gariplere müjdeler olsun. Şimdi bu vasıf kısmı bu kadar müslümde geçmediği için buraya aldık zaten. Onlar kimlerdir Allah'ın Resulü? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar bozulduğu zaman düzeltip ıslah edenlerdir. İnsanlar bozulduğu zaman ıslah edip düzelten kimselerdir. Bunu acuri El-Guraba'da, Ebu Amreddani Sünenür Varde Filfiten'de Müslüm'ün şartına göre bir sinatları yuvade etmişlerdir. Elbani Sayıha'da tahric eder. Bir sonraki hadis 100. hadis. Bununla bitireceğiz inşallah. Ebu Ürer anh dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Muhakkak ki İslam garip başlamıştır. Tekrar başladığı gibi garip haline dönecektir. Gariplere müjdeler olsun. Derindi ki Ey Allah'ın Resulü garipler nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Kabilelerinden ayrılanlardır. Bunu da Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre bir isnatla her evi zemmül kelamda rivayet etmiştir. Bir sonraki derste hücceti sunduktan sonra bidat elinden ayrılmak başlığına devam edeceğiz. Gariplerle ilgili daha önce e, menheç ve akide derslerinde çokça açıklamalarda bulunduk. E, şu hadislerle ilgili olarak, yani gariplerin bu vasfıyla ilgili olarak e, şunu söyleyebiliriz. E, i̇lk önce İslam garip başlamıştır başladığı gibi garip haline dönecek. Yani ilk başta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk daveti yüklendiğinde, risaletle görevlendirildiğinde nasıl sıkıntılar yaşamış, nasıl işte insanlar nezdinde ayak takımı görülen kimselerden başka ona tabi olmamış, kodamanlar, imkan sahipleri, zenginler, liderler bunlar değil tabi olanlar, zayıf görülen, itilip kalkılan insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuş ve onun hakkında türlü iftiralar, onun ve daveti hakkında türlü iftiralar, dil uzatmalar, türlü aleyhde propagandalar yapılmış. Yani e, neredeyse hangi dalı tutsa o dal elinde kurutulmuş. Allah Azze ve Celle, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ilk Müslümanları böyle imtihan etmiştir. 10 sene süren e, bir süreç, 10 sene bir gariplik sürüyor. Yani az değil, hep işkenceler, zulümler, işte davet etmek için o kadar hırslı olmasına rağmen, oradan oraya gitmesine rağmen gittiği yerde taşlanmış, e eziyetlere e maruz kalmış vesaire vesaire. Bunlar Siyer'den bildiğiniz şeyler zaten. Böyle bir gariplikten bahsediyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tekrar dönecek bu haline. Nasıl dönüyor yani? Yani bizim düşünmemiz gereken nokta burası. Yani nasıl bu halde oluyor? O zaman Allah Resulü ve yanındaki ilk Müslümanlara bu eziyetleri yapanlar kimlerdi? Yani kimliği belli, adresi belli müşriklerdi. Gayrimüslimlerdi yani. Şimdi İslam'ın tekrar garip hale döneceğinden başladığı gibi garip haline döneceğinden bahsediyor ve biz zamanın sonundayız. Şimdi bakıyorsun Müslüman sayısı müşrik sayısından fazla. Şekil olarak, şey olarak, kimlik olarak fazla. Ama bakıyorsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tutunan kimseler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz çeviren kimseler tarafından eziyete uğratılmakta, aşağılanmakta, karalanmakta, iftiralar yapılmakta, e, her türlü şey yapılmakta. Bu zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birilerini müjdeliyor, gariplere müjdeler olsun. Birileri böyle gariplerden olmak istemiyorlar, sünnet iddia ediyorlar, sünnet ehli olduklarını, tevhid ehli olduklarını iddia ediyorlar. Selefi olduklarını iddia ediyorlar ama asla şu gariple katlanmak istemiyorlar. Lüks otellerde davet etmek istiyorlar. Lüks makamlarda oturmak istiyorlar. Bir elimiz ya da bir elimiz balda olsun istiyorlar vesaire vesaire. Yani din adına bunları istiyorlar. Yoksa kişinin ferdi işte mülkiyet ve helallerden istifade ettikten sonra ona işte senin araban var, senin işte villan var kimse bunu diyemez. Yani bu noktada biz kimseyi yerleştiremeyiz. Adam helalinde mülk ediniyordur. Ee, biz bu, bu noktayı eleştirmiyoruz. ya zahit olmuyor da biraz dünyaya meilli. Ha bu kişi zamanla günaha e, götürür mü? Götürür orası ayrı mesele. Ama bizim bahsettiğimiz konu bu işlerin din adına yapılmasıdır. Mesela Allah Resulü Aleyhissalatüssalâm buna asla mahal vermiyor, değil mi? Mesela mescit Müslümanların ibadet anesi, Müslümanların en çok okuması gereken kitap Kuran-ı Kerim. Kur'an'ın sütlenmesine karşı çıkıyor. Yıldızlarla boyanmasına karşı çıkıyor. Halbuki en çok değer vermen eğer değerse bu. Değer vermen gereken kitap işte onu böyle çiçekleyip, gülleyip, yıldızlayıp, güzel kokularla koklayıp en yüksek yerlere asmak. İnsanlar burada akılla ihtida ediyor. Böyle kararlara varıyor. İşte Kur'an'a değer vermek. Mescitlere değer vermek. İşte lüks mescitler, yüksek tavanlı mescitler, böyle boyalı, yıldızlı e, türlü türlü en pahalı hat sanatlarıyla yazılmış, çinilerle sütlenmiş mescitler yaptığın zaman sanki dine hizmet etmişsin. İşte ortasına da kocaman bir avize dünyanın paralarını vererek e, bunları yaptığın zaman Allah adına sadakada bulunmuşsun. Bu hislerle insanlar bu işleri yapıyorlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatındaki bundan tamamen elinin tersiyle itiyordu. Bana Musa'nın çardakı gibi bir çardakı yapın yeter mescit olarak. Buraların e, bir karıştan yani senin başından itibaren tavanı bir karşıdan yüksek olmaz yükseltilmesini yasaklıyor e, süslenmesini yasaklıyor mütevazı ol senin mescidi imar etmen demek orayı süslemen, yaldızlaman, yükseltmen işte en kaliteli halılar sermenle değil demek ki içerisinde Allah'a samimiyetle sünnete ittiba ederek davet etmenle bunu yaptığın zaman gariplerden oluyorsun tabii. böyle yapmazsan Yani şimdi mescitlere bakın Yani bu mescitleri süsleyenler gavurlar değil Yani bir Yahudi Bir Hristiyan gelip yapmıyor ki bizim mescitlerimizi Camilerimizi Tepeyi, şurayı burayı Onların paralarıyla yapılmıyor bunlar Bunu Müslümanım diyen insanlar yapıyor Şimdi biz Ali Radyalan gibi davransak Gariplerden olan ilk Müslümanlardandır ve Gariplik ismini ilk hak edenlerdendir Biz Ali Radyalan gibi davranalım bir yerde teyim kabilesine uğruyor ve bu teyimin kilisesidir diyor orada namaz kılmıyor. Niye? Süslü diye. Biz böyle davrandığımızda bu toplum sana eziyet edecektir. Hem de ne adına eziyet edecek? Din adına. Kendilerinin dini umursamamalarına rağmen, hayatlarına İslam girmemiş olmasına rağmen, sen hayatını İslam'a göre yaşamaya adamışsın. Buna rağmen seni işte dinde gerillikle, e, amelinde... Kasir, küçük, e, dar kalmakla, geri kalmakla, işte de dine karşı çıkmakla vesaire vesaire. İşte Sufilerin yaptığı gibi mesela. Sufiler gibi aşırı olman lazım dinler olmak istiyorsan. Bu e, <gülüyor> din adına yaftalarla seni kınarlar. Bu garplerin vasfını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle niteliyor. İnsanlar bozulduğu zaman düzeltip ıslah edenlerdir. Bunlar bidat elini reddederler düzeltmek için. Bidat ehli bozanlardır çünkü. Dinin aslını bozanlardır. Fasıklar bu dini bozamazlar. Günahkarlar. Kafirleri hiç katmıyoruz zaten. Günahkar kimseler dini etkilemez ama bidat ehli kimseler bu dini bozarlar. <gülüyor> bidatleriyle bozarlar dinden olmayan şeyler dinden inanırlar az önce örneklerini verdiğimiz e, hususlarda olduğu gibi dinden olmayan hakkında Allah Azze ve Celle'nin sevap takdir etmediği şeylerden dolayı insanlara sevap vaat eder bidat ehli adam videoya çekmiş kendisini burada dini anlatmış ve diyor ki işte şu cennete davet videolarını Allah rızası için dağıtın diye bin tane mi bastırmış yüz tane mi bastırmış artık Allah rızası için dağıtın diyor yahu suret Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah rızası için bir şey yapmak istiyorsan onu gördüğün yerde yok etmen lazım yani Allah rızası için şu video şeylerini kırın demiyor Allah rızası için bunları dağıtın diyor yani Allah razı olmadığı şeylerden dolayı insanlara Allah'ın rızasını vaat ediyor Allah'ın cehennem vaat ettiği cehennemle tehdit ettiği şeylerden dolayı insanlara cenneti vaat ediyor bunlar Dernekler, yani binaları işte buraya aidat verin Allah razı olsun, ecir vaat ediyorsun sen buralara. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, mescit haricinde kişinin ihtiyacı haricinde yaptığı her binadan dolayı sahibine vebal vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vebal vardır diyor mescit haricindekiler için. Sen burada Allah rızası var diyorsun. Aydat verin, işte derneğimizin kirasını ödeyelim, buranın çayını, şekerini, elektriğini, suyunu karşılayalım. Bunlara hep Allah rızasını vaat ediyorsun. <gülüyor> Yani sevap vaat ediyorsun insanlara. Ne <gülüyor> adına? Din adına. İşte bidatler bunlardır. Garipler bunlarla mücadele ederler. Bunların bozduğu şeyleri düzeltirler. Bunlara karşı çıkarlar. Başka bir vasfında Ebu Rehre Radya Anten ne diyor? Kabilelerinden ayrılanlardır. Yani her meselesinde, biz bir iki meseleyi örnek verebiliyoruz ancak zamanın kısıtlığı sebebiyle. Her meselesinde bidatlerle amel etmeyen Müslümanlar, Bidatlarla amel eden, bidatin tadaftarı olan Müslümanlar tarafından eziyet gördüğü için kabilelerinden, yani akrabalarından, yakınlarından ayrılırlar. Hicret etmek zorunda kalırlar. Bunlarla alakalarını kesmek zorunda kalırlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam garipleri böyle vasıflıyor. Şayet ayrılmasalar ne olacak? O da onlar gibi asimile olacak. Bir, iki itiraz etmesine rağmen zaman içerisinde ekmek olmazsa olmayacak, su olmazsa olmayacak vesaire vesaire. onun suyundan, bunun havasından o kimse de onlara meyledecek. Allah Azze ve Celle, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı dahi şöyle uyarıyor bakın İsra suresi 74-75. ayetlerinde şayet seni sabit kadem kılmasaydık, biz sebat ettirmeseydik neredeyse onlara meyledecektin diyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam hakkında onlara meyledecektin. İnsanların en kamili olan Muhammed ve Vesselam dahi müşriklerle muamelesinde neredeyse onlara meyledecek de Allah sebat ettirmeseydi. Şayet bunu da yapsaydın, yani eğer onlara meyletseydin, seni sabit kılmasaydık sana iki kat azabı hak edecektin diyor Allah Azze ve Celle. Böyle de bir tehdidi var. Bu sebeple ben işte batıl ehliyle beraber Annem, babam, akrabam, emmim, dayım bunlarla beraber ilişkilerimi devam ettiririm ama ben onlardan zerre etkilenmem diyen kim varsa kendisinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bile üstün bir insan olduğunu iddia ediyor demektir. Bu da habis bir iddiadır. Bu sebeple Süfyan-ı Sevr-i Rahimullah işte kim bir de değil konuşuyor da işte onun anlattıkları beni ilgilendirmiyor, ben ondan asla sapmam diyen kimse Allah'ın mekrinden emin olmuş demektir. Kim Allah'ın meklinden emin olursa Allah ondan bu dini alır diyor. Yani sen neye güveniyorsun da kendine garanti ediyorsun? Ben bidat -i el ile konuşuyorum o beni zerre kadar etkilemez. Ee, yani bunu nasıl diyebilirsin? Bunun gibi işte bu neyi gerektiriyor demek ki hecir uygulamayı. Sen sünneti beyan ettin onun mukabilinde görüşüyle rei ile veya herhangi bir sebeple keşifle, siyasetle, dünyevi herhangi bir e, masraatı tercih etme sebebiyle Allah'tan ve Rasulü'nden gelen delilden yüz çevirdi akraba. Sen eğer ondan yüz çevirmezsen, burada böyle bir tehlike var, onlarla aynı kefeye girersin, er ya da geç. Zalimlere meyletmeyin, yoksa ateş size de dokunur diyor Hud Suresi 114. ayetinde Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı dininde sabit kılsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde sabit kılsın. Şayet o bizi muvaffak kılmazsa bizim asla işte biz kendi başarımızla kendi gayretimizle bir şeyleri başarmışız gibi böyle bir iddiamız yok. Böyle bir şeyden Allah'a sığınırız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşeden ilahe illen tevahdeke la ve estağfuriki ve tubideyki.